Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnnel hamdulillahi nahmedu ve nestainu ve nestağfiru ve na'udzu billahi min şururi enfisina ve min seyyiati amalina Men yehdihillahu fela ve men yudlil fela Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resuluhu Enna ba Fe inne istaqal hadisi kitabullah ve hayral hidi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrul umuri muhtesasatuha ve kullu muhtesasatin bid'a ve kullu bid'atin dalale ve kullu dalalatin finnar. Zebercet kitabının şerhinde Kitab-ı Cihat ve Siyere geçiyoruz bugün inşallah. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Tevbe 24. ayetinin meale De ki eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşiretiniz kazandığınız mallar, durgunluğa uğramasından korktuğunuz ticaret ve hoşunuza giden meskenler. Sizlere Allah'tan, Resulünden ve onun yolunda cihad etmekten daha sevimli ise o halde Allah'ın emri gelinceye kadar bekleye durun. Allah fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez. Tevbe 41. ayetinde de Ağırlıklı ve ağırlıksız olarak savaşa çıkın ve Allah yolunda mallarınızla ve canlarınızla cihad edin. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır buyurulmuştur. Ve son olarak Hac 78. ayetinde de Allah adına gerektiği gibi cihad edin. O sizleri seçmiş ve atanız İbrahim'in milleti olan bu dinde size bir güçlük kılmamıştır. Bundan daha önce de bunda sizi Müslümanlar olarak adlandırdı. Ta ki Resul size şahit olsun, siz de insanlara karşı şahitlik edesiniz buyurulmuştur. Namazdan sonra en üstün amel cihattır. 1176'ın oğlu rivayet, Abdullah bin Ağun, Rahimullah dedi ki, Nafi Rahimullah'a yazarak şöyle sordum. İnsanlar savaşırken İbn Ömer radyalarına neden oturuyor? Nafi biliyorsunuz İbn Ömer radyalarının azatlısıydı, ilmini ondan almıştı. Onun bu durumunu ona yazarak sormuş. Düşmanlarla savaşa başlamadan önce onlar neye davet edilirler? Yani cihat fiili savaşa başlamadan önce neye davet edilirler? Askeri birlikte bulunan bir kimse komutanın izni olmadan saldırıya ferdi olarak geçebilir mi? Bunları sormuş. Nazir Aynullah şöyle cevap verdi. i̇bn Ömer Radyalanma'nın oğulları savaşa çıkıyorlardı. Ayrıca i̇bn Ömer Radyalanma da savaşa çıkacaklara binekler temin eder ve namazdan sonra en fazla amel Allah yolunda cihattır derdi. i̇bn Ömer Radyalanma'nın bizzat savaşa katılmaması da Ömer radıyallahu anh'ın vasiyetlerini yerine getirmek ve geride kalan çoluk çocuk ile birçok aileye bakmak içindi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mustalik oğullarına gaflet anında hayvanlarını sularken saldırmış, adamlarını öldürüp kadınlarını, çocuklarını ve mallarını almıştır. Cuveyriye bintil Haris'in aldığı günde işte o yani onu esir olarak, cari olarak aldığı günde işte o gündü. Yani Mustalik oğulları savaşında oldu. Bu hadisi bana o sırada ordunun içinde olan İbn-i anlattı. Yani o cihattaydı. Savaştan önce İslam'a davet yapılırdı. Kişi komutanın izni olmadan kendi başına düşmana saldırıya geçemez. Aleyküm evet. Bu hadis Bukhara ve şartlarına göredir. Ahmet ve Beyhak rivayet etmiştir. Elbani Es-Sai'ye da tarih etmiştir. Cihadın emredilmesi... 1177 oğlu rivayet Haris el-Eşari radıyallahu anh'ten yani bu hadis biraz uzun ve fıkıhtan akide eden pek çok bablara dahil olan bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah Yahya bin Zekeriya aleyhimesselam'a beş şeyi yapmasını ve bunun İsrailoğullarına da yaptırılmasını emretmesini buyurdu. Yahya Aleyhisselam bu beş konuda biraz yavaş davranır gibi oldu. Oradan aldı. Bunun üzerine İsa Aleyhisselam ona şöyle dedi. Allah sana bu beş konuda yapman gerekenleri ve İsrailoğullarına da yaptırmanı emir buyurmuştu. Ya sen emredersin veya ben emredeceğim. Yahya Aleyhisselam şu cevabı verdi. Bu beş konuda beni geçersen yani benden önce davranırsan yere batırılmamdan ve azaba uğramaktan korkarım. Sonra Yahya aleyhisselam halkı Beytülmaktis'te topladı. Mescid doldu. İnsanlar her tarafı doldurdular. Yahya aleyhisselam şöyle dedi. Allah beş konuda benim yapmam gerekenleri ve sizin de yapmanız gerekenleri size emretmemi emir buyurdu. Bunlardan ilki kulluğunu sadece Allah'a yapıp ona hiçbir şey ortak koşmamanızdır. Allah'a ortak koşan kimsenin misali kendi malından altın ve gümüşle bir köle satın alan ve sonra o köleye, işte malım, işte evim, çalış ve bana hakkını öde diyen kişinin misali gibidir. O da çalışmakta ve kendi efendisinden başka birine ödeme yapmaktadır. Yani bütün imkanları sahibi veriyor ama bu köle çalışıyor sonra e, başkasına ödeme yapıyor. Onun durumu gibidir şirk koşan. E, hanginiz kölesinin bu durumda olmasına razı olur? Allah size namaz kılmanızı emretti. Namaz kılarken yüzünüzü sağa sola çevirip bakmayın. Çünkü Allah... Kulun namazında yüzünü sağa sola çevirmediği sürece yüzünü kulundan ayırmaz. Ve Allah size orucu emretti. Bunun misali ise bir grup arasında olup beraberinde bir misk kabı, güzel koku kabı bulunan kişinin durumuna benzer. Hepsi ona hayran olur veya o koku onların hepsini hayran eder. Oysa oruçluğunun ağız kokusu Allah katından, misk kokusundan daha hoştur. Ve Allah size sadaka vermeyi de emretti. Bunun misali de düşman güçlerinin esir ettiği, ellerini boynuna bağladıkları ve boynunu vurmak üzere ileri sürdükleri kimsenin durumuna benzer. Kişi vereceği sadakalarla az veya çok bu boynu sizden kurtaracağım der ve canını onlardan kurtarmış olur. Allah size kendisini daima zikretmenizi emretti. Bunun misali de düşman tarafından süratle takip edilen ve sonunda kendisini sağlam bir kaleye atıp, Kendisini onlara karşı koruyan kimsenin durumu gibidir. Kul da böyledir. Allah'ı zikretmekle kendisini şeytana karşı korumuş olur. Yani Hesnul Hasil, Hesn kale demek. Öyle bir kaleye, korunaklı bir kaleye sınmış olur. Kişi Allah'ı zikretmekle, zikre devam etmekle. Burada sayılanlar, yani İslam'ın farzları, beş şartı dediğimiz şeyler. Demek ki daha önceki peygamberler tarafından da ümmetlerine, Emredilmiş, Allah'ın emriyle emredilmiş şeylerdi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, bunu aktardıktan sonra. Ben de size Allah'ın bana emrettiği beş şeyi emrediyorum. Dinlemek, itaat, cihat, hicret ve cemaati. Kim cemaatten bir karış ayrılırsa, İslam bağını boynundan çıkarmış olur. Ancak cemaate tekrar dönerse, yani tevbe edip dönerse o başka. Kim cahiliye davasında, cahiliye iddiasında bulunursa, cehennemlik kimselerdendir. Bunun üzerine bir adam, Eyalan Resulü, bu kimse, yani bu cahiliye davasında bulunan kimse, oruç tutsa da, namaz kılsa da aynı mıdır diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, namaz kılsa da, oruç tutsa da durum aynıdır. Siz, sizleri Müslümanlar, müminler ve Allah'ın kulları diye isimlendiren Allah'ın davasını güdün. Bu hadis Müslüm'ün şartına göredir. Ebu Yala mefarette ve, Müsnedinde, i̇bn İbn ben Hakim, İbn-i Ahmet, Talisi, Tirmizi, Taberani, i̇bn Ebizemen'in usulü sünnede, Begavi, Mucem'in de, beyhak i̇bn Asakir tarihinde Muhbil bin Hadis-i Müsned'de tarcih etmişlerdir. Bu, e, yani cemaat, cemaat kavramıyla ilgili olarak zaten daha önce müstakil dersler de yapmıştık. Yani cemaatle kast edilen e, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ashabını üzerinde bıraktığı esaslara riayet eden kimse cemaate mensuptur. Yani gerek akide olarak gerek menheç olarak, ahlak, davranış, gidişat neyse sahabelerin yoluna tabi olan kimse yani bulunduğu ülkede, yaşadığı asırda tek başına dahi olsa o cemaate mensuptur. Ama Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın öğrettiği bu esaslara muhalif davranan kimse ise muhalif itikatlara sahip olan kimse ise namaz da kılsa, oruç da tutsa bunlar çoğunluk dahi olsa onlar batıl üzerindedir fırkadırlar, cemaatten ayrılmıştırlar cemaatin böyle bir önemi vardır Huzeyfe radıyallahu anh'ın o bütün herkes Allah Resulü aleyhissalatü vesselama hayırdan sorarken ben şerden sorardım diye başlayan rivayetinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ümmetin başına gelecek bazı durumlardan bahsetmiş, bulanıklığın gireceğinden bahsetmiş ve cemaatten, Müslümanların halifesinden ve cemaatinden ayrılmamasını emretmiştir. Kuzeyfe Radyalıların burada uyanık davrananak bir soru daha soruyor. Diyor ki, şayet Müslümanların halifesi, imamı ve cemaati yoksa ne yapayım? O takdirde bütün fırkalardan uzaklaş diyor. Evinde ağaç, kökü dişlemek zorunda kalsam bile yani o kadar imkansız aciz duruma düşük, işte yiyecek bulma, iş bulma gibi sorunlar yaşasam dahi fırkaların hiçbirine bulaşma. Yani sahabenin üzerinde bulunduğu o hak üzerinde sebat et. Bu e, tavsiyeyi, nasihati yapıyor. Uyarı yapıyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Burada demek ki birincisi cemaati tespit eden unsurlardan birisi e, hilafettir. İslam hilafeti cemaati temsil eden İslam hilafeti Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tarafından 30 sene ömrün olduğu bildirilen bir hilafet. Nitekim 30 sene sonunda yani bu hilafet, nübüvvet hilafeti üzere 30 sene devam eder. Ondan sonra ısırcı sultanlık başlar diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali Radiyallahu Arada kısa bir dönem Hasan bin Ali bin Ebi Talip Radiyallahu anh'ın e, hilafeti var. Bu dönemin bitmesinden sonra Isırıcı Sultanlık denilen, Allah Resulü'nün böyle tarif ettiği saltanat başlamış Muaviye Radiyalan ile beraber. O Ondan sonra da tabii Salih liderler, Salih halifeler gelmiştir. Yani Muaviye Radiyalan salih bir insandır, sahabedir sonuçta. Ondan sonra işte Yezid gelmiş, onun çocukları gelmiş. Bunlar arasından işte Ömer bin Abdülaziz gibi salih bir halife çıkmış. Daha sonra hilafet Abbasilere geçmiş. Abbasiler döneminde Harun Reşit, Mehdi gibi. E, salih halifeler de olmuş. Yani zahiri bir hilafet var. Fakat bununla beraber e, cemaat kavramı inkıtaya uğramıştır 30 seneden sonra. Çünkü e, Muaviye radıyallahu an’ten sonra işte e, Ali radıyallahu anh zamanında başlayan bir sürtüşmeler olmuş savaşlık boyutuna varan. İşte Hasan bin Ebi Talip radıyallahu anh, e, kan dökülmesinin önüne geçmek için hilafet hakkından feragat etmiş. Allah Resulü de bu yüzden ona övmüştü hayatında. Bu oğlum efendidir. Müminlerden iki tayfeyin arasını bulacaktır diye. Bu övlenişi işi yapmıştır. Daha sonraki dönemlerde işte Hüseyin radıyallahu anh'ın Yezid'le olan meselesi var. Arkasından Mervan zamanında Abdullah İbni Zübeyr'in ayrı bir hilafet davası olmuş. Kısa sürse de. Bunun gibi ümmet içerisinde ayrılıklar olmuş, sonraki zamanlarda devletlere bölünme söz konusu olmuş. Mesela e, cemaat dediğimiz, yani hilafet dediğimiz, nübüvvet hilafeti dediğimiz, e, sahih hilafette işte hilafet devleti varken başka bir İslam devletinden söz edilmesi doğru değildir. Yani böyle bir şey olmaması gerekir. Bu halifenin ya ona boyun eğdirmesi gerekir veya bunun kendiliğinden, gönül rızasıyla bu devletin boyun Hilafet Devleti'nin boyunlarına girmesi gerekirdi. Fakat sonraki zamanlarda işte pek çok beylikler ayrılmışlar. Selçukluların mesela dağılmasıyla e, Allah alem 30 civarında beyliğe bölünme var. Bu beylikler içerisinde bir tanesi mesela Osmanoğulları sivrilerek daha genişleyeme e, potansiyeli göstermiş. Bunlar 7. Ha, e, padişahları. Fatih Sultan Mehmet ondan sonra e, şey var 8. 8. Beyazıt var, ikinci Beyazıt var. Sonra dokuzuncusu Yavuz Selim. Yavuz Selim, Ridaniye ve Çaldıran seferlerine çıktığı zaman Mısır'a orada Memlük'lülerden e, hilafeti alıyor. Yani onlara galip gelince hilafet onlardan alıyor ve hilafet, yani Suri hilafet, şekli hilafet Osmanlılar'da devam ediyor. Ta ki işte son Osmanlı padişahından bu hilafetin ilgasına kadar, Atatürk zamanlarında ilk ilgasına kadar zahiri bir hilafet vardı ama buna rağmen Osmanlı dışında da Müslüman devletler vardı. Ol olmaması gerekiyor ama vardı. E, bunun gibi bir takım e, batılın araya girdiği, bulanıklık, Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın işte o bulanıklık diye tarif ettiği unsurlar tarihte söz konusu olmuştur. Bugün bu hilafet de kaldırılmış durumda. Bu da edilmiş durumda. Yani şeylerin Hristiyanların papaları var. Nihai olarak yani şeklinde olsa sözüne itibar ettikleri dini manada Yahudilerin aynı şekilde bağlı oldukları bir birim var. Ama Müslümanların dini manada bu söz sahibi olan şu an hiçbir şey yok. Baktığınızda işte Suud diye bir devlet var. Mısır diye bir devlet var. Yani kendisine İslam'a nispet eden devletler Türkiye var. Bu, bu Arap ülkelerinin dışında sadece Türkiye'de özellikle tabi bazı istisnalarda olabilir. Yani İslam devleti sayıldığı halde işte beşeri sistemleri esas almış başka devletler de olabilir. Şu an hatırlamıyorum. Ama diğer devletlerin hepsinde sözde şeriat esastır. Kur'an anayasadır vesaire vesaire. Bu böyle demelerine rağmen yani kanunlarında böyle geçmesine rağmen Yine beşeri hükümler caridir. Yani Allah'ın indirdiklerinden başkasıyla diğer ülkelerde de hükmediliyor. Türkiye'de ise temel, esasdan Allah'ın indirdiklerinden başkaları hakemdir. Yani Kur'an ve sünnetin hükümleri bu hakeme arz edilir pozisyondadır. Yani Kur'an ve sünnet hükümlerinden bu uydurdukları beşeri, laik, demokratik sisteme uygun olanlar varsa bunlar kabul edilir. Uygun olmayanlar kabul edilmez. Bu açıdan Türkiye'deki sistem tam bir küfür sistemidir. Yani diğer Arap ülkelerinden farklı olarak. Ee, yani yönetim bazında, devlet yönetimi bazında cemaat olgusu söz konusu değil. Yani biz bu devletlerden birisi işte cemaattir. Mesela bazılarını zannettiği gibi. Suud sanki İslam devleti diğer bütün hepsi buna biat etmelidir gibi. E, bu doğru bir anlayış değil. Zamanında bunu Muhammed bin Abdülillahi olan çocukları, işte Suud Devleti kurulduğu zaman ilk Suud Devleti, şu anki 3. Suud Devletidir. İlk Suud Devleti kurul zaman bunu iddia etmişler ve kendilerine biat etmeyen, kendilerine hicret etmeyenleri tekbir etmişlerdir. Vahabilik denilen akım da buradan çıkmıştır. Yani siyasi bir ekol haline gelmesiyle Vahabilik halini almıştır. İçerisine tabii haricilik görüşleri de girmiştir. Bu sebepten Muhammed bin Abdullah'ın çocuklarını Sıddık Hasenel Kannuci ee, işte Mehmet bin Ali Şevkani gibi imamlar, o dönemin alimleri reddiye vermişler. Bu tutumun yanlış olduğunu, yani bugün e, böyle bir hilafet sisteminin söz konusu olmadığını çeşitli işte delillerle reddiyeler vermişler. O öyle geçmiştir. Biz günümüze baktığımız zaman e, Müslümanların bir devleti yoktur. Yani cemaati temsil eden bir devleti yoktur, halifesi yoktur çünkü. Bununla beraber emirleri vardır. Yani devlet yöneticileri vardır. Bunlar da işte kitaba sünnete uydukları ölçüde sözleri dinlenir. Kitaba sünnete aykırı bir şey söylediklerinde buna sabredilir. Yani ayaklanılmaz sabretmenin manası budur. Eğer dinle ilgili bir dayatmaları oluyorsa bu devletlerin, Suud'un, Mısır'ın, işte Suriye'nin, Türkiye'nin bunun gibi günümüzdeki İslam'a nispet edilen ülkelerden bahsediyoruz. Bu ülkelerin yöneticileri dinimizle ilgili dayatmalar yaparlarsa mesela e, örneğini verdiğimiz gibi işte namaz vakitleri e, bunda devlet tarafından tayin edilen vakitler yani devletin baz aldığı sisteme göre tayin edilen vakitler oruçtur, hacdır, bunun gibi dine taluk eden konularda Bunlar da itaat edilmez. Ama bu ayaklanmayı gerektirmez. Yani sabır derken bunu kastediyoruz. Kur'an ve sünnet neyi gerektiriyorsa bununla amel edilir. Mesela İslami kılık kıyafeti Türkiye'de yasaklamışlardır. Şapka devrimi yapmışlardır. Yahudilerin şapkasını giyeceksiniz diye böyle bir dayatma çıkarmışlardır. Müslümanların nasılsa işte devlet onlar bizim başımızda e, amirdir diyerek e, burada devlete uymak gerekmez Bilakis İskilip'le gibilerin yaptığı gibi zamanında bu konuda eğer başı vermek gerekiyorsa baş verilir. Öyle olması gerekir. Dinde direnmek gerekir. Şer'an belki var arasında sayılmasa bile. Mesela sarık sarmak. Mesela öncekiler ne demiş bu konuda mücadele edenler? Evet bu farz değildir. Sünneti seni yedendir. Lakin İslam'ın şiarıdır. Bin tane başım olsa hepsini bu konuda feda ederim. Yani bunu diyen bir bidat tehli bile olsa dinin şiarları için bu sözü söylemiştir. Çünkü o zamanlar, yani Cumhuriyet'in ilk zamanlarında bu tip e, alimleri, ulemayı ipe çekme, öldürme bu tip olaylar çok yaşanmıştır. Tarihte buna şahittir. İşte Kur'an'ın yasaklanması, Arapça olarak okunmasının yasaklanması, ezanın Türkçeleştirilmesi, Türkçe okunması, namaz surelerinin namazın Türkçe e, telaffuzlarla kılınması gibi... Pek çok dayatmaları olmuş. Camilere sıra yerleştirmek istemişler. Ayakkabılarla, kiliselerde olduğu gibi böyle ayakkabılarla girilip sıralarda oturulacak bir sistem yapmak istemişler. Yani o anki, o zamanki e, muasır, çağdaş, batı e, Hristiyan olduğu için e, bir çeşit protestanlaşma hareketi e, başlamış. August Comte'un Pozitivizm düşüncesini, mesela Mustafa Kemal bunu esas almıştı. Yani dinin bilme uygun yanlarını kabul etme, uymayan yanlarını bilme veya muasır medeniyete uymayan kısımlarını geçersiz kılma böyle bir zihniyete sahipti. Pozitivizm e, dayatması yapıyordu esasında Mustafa Kemal. E, bu zamanda bu dönemin alimleri e, sebat etmişler. Yani bidat itikatları olsa dahi bu İslam'ın şerlerinde sebat etmişler bu konuda takdire şayan e, mücadelelerde bulunmuşlardır. Yani her hak sahibine hakkını vermek lazım. E, bu konuda işte dinle ilgili konularda bu yöneticilere itaat edilmez. Ama hadislerde yöneticilere sabra e, giren tavsiyeler içerisinde mesela sırtına vurup malını zorla alsa itaat et. Yani senin dünyanla ilgili konularda sana zorbalık yaparsa bu konuda itaat et. Gerekeni yap. E, ama dinine bulaştırma. Hadislerde biz bu uyarıları görürüz. Yani sırtına vurup malını alması, işte komünist sistemlerde mesela şey vardır, ferdi mülkiyete devlet el koyabilir. Komünist bir düşüncedir bu. Yani İslam'da da buna benzer bir şey var ama bunun şartları var. Yani olağanüstü hal dediğimiz, savaş hali gibi bazı durumlarda bu devlet yöneticisinin iştihadına bağlı olarak gerçekleşebilir. Ee, Müslümanla kafirin eşit tutularak vergi sisteminin aynı şekilde e, uygulanması, bu da Türklere has bir şey. Mesela Arap ülkelerinde bu şekilde değildir. Elektrik, su gibi bazı şeyler, öğretim, e, sağlık hizmetleri gibi şeyler. Bazı Arap ülkelerinde çoğunda bedavadır, devlet tarafından sağlanır. Ama Türkiye'de kişi doğduğu anda borçlu olarak doğar verdiği ekmek, aldığı ekmekten vergi vermek zorundadır. İçtiği suyun vergisini vermek zorundadır. Aldığı havanın dahi, nefesin dahi vergisini vermek zorundadır. Yani sanki zimmi bir kafir gibi, Müslüman devlet boyunduru altındaki zimmi bir kafir gibi her şeyden dolayı borçludur devlete. Müslüman'ı bu konuma getirmişlerdir. Evet, burada büyük bir zulüm vardır. Fakat bundan dolayı Allah Resulü aleyhissalatü vesselam biz bize yaptığı nasihat tavsiyeyi dinleriz. Bundan dolayı ayaklanmayız. Son zamanlarda böyle ayaklanmalar komünist ve kafir sistemlerin e, bu gibi zulümlerine ayaklanan mesela Fransız ihtilali olsun, Bolşev Bolşevik ihtilali olsun bunun gibi ihtilalleri taklittir. Yani Müslümanların özelliği değildir e, devlete ayaklanmak dünyasına zulmedildiğinden dolayı. Ancak dine zulmedildiği zaman Dine düşmanlık edildiği zaman bir ayaklanmaya cevazı ifade edebilecek şeyler vardır. Ee, geçmişte halifelere karşı ayaklananlar da bu alanı kullanarak e, daha kötü daha şerli sonuçlara sebep olabilecek ayaklanmalar yapmışlardır. Bu ayaklanmalar tecrübe edilince, bunun asla hayır getirmeyeceği, bilakis mevcut azalmış hayrı da iyice yok edeceğini gördüklerinde, Ehl-i Sünnet'in menheci olarak kesinlikle ayaklanmak, yönetici ayaklanmak doğru değildir. Ta ki açıkça kafir olursa, yani İslam'ı terk eder, İslam dinini reddeder, açıkça işte kendisinin mesela ateist olduğunu ilan eder. Hristiyan olduğunu, Yahudi olduğunu, İslam'ı terk ettiğini ilan eder. Bu gibi durumlar müstesna. Böyle bir durum olduğu zaman da yani yönetici Müslüman kendi tuttu, mürted oldu. Mürt irtidadını da açıkladı. Ne yapacağız? Böyle bir durumda Müslümanların durumuna bakılır. Bunu indirip yerine Müslüman birisini uygun bir lider getirme güçleri var mıdır? Onun maddi ve manevi olarak onunla direnebilecek pozisyonları var mıdır? Bunun değerlendirmesi de işte alimlere kalmıştır. Zamanımızda e, bu esasları idrak edemeyen bazı cahil kimseler, mesela dünyevi zulme uğradıklarından dolayı insanlar bir e, curcuna içerisinde, ayaklanma eğilimi içerisinde, buna hemen dini bir kılıf uydurarak işte sanki şeriat için bir ayaklanmaymış gibi, işte yöneticiyi de bu noktada kendileri tekbir ederek, yani yöneticisi kendisi küfrünü ilan ederek değil, e, bu adam zulmettiği için zalim, tekbir edilmeli diyerek, bu şekilde kendilerinin tekfiriyle bu yöneticilere ayaklanmışlar ve bunları işte kafire karşı cihad diye lanse etmişler. Cihadın manasında olması gereken yerden başka bir yere aktarmışlar. Fitne savaşlarını e, cihad gibi takdim etmişlerdir. Yani cihat, Allah'ın dinini yüceltmek için, Allah'ın kelimesini yüceltmek için kafirlere karşı yapılan bir savaştır. Yani kıtal boyutundaki cihat ve yönetici kalkandır. Onun arkasında savaşılır. Yani bu yönetici olmadan, yöneticiye karşı yapılan bir şey değil. Bunlar da iç savaştır. İç savaşta dindeki adı fitnedir. Müslümanların kendi aralarındaki savaşları. Bu mesele de tabii... E Söylenecek söz uzun ama e, konunun dışına çıkmamak için çok ayrıntılara girmiyoruz. Dedik ki yönetim, yönetim bazında cemaat <gülüyor> kavramı bugün sakıt olmuştur. Nerede kaldı cemaat? Cemaat ilim ehlinde. Yani cemaat hiç mi yok, cemaat var. Cemaat bu sefer e, İsa'nın Rahi söylediği gibi veya İbn-i Mesud radiyallahu anh'ın işaret ettiğimiz rivayette sen tek başına dahi olsan, Kur'an ve sünnet üzereysen, ''Cemaat sensin.'' Tek başına dayı olsa ''Cemaat odur.'' demesi. İşte bunu İshak bin Rahüya olan daha açık, daha anlaşılabilir hale getirerek, işte el sünnet olan bir alim, kitaba ve sünnete tabi olan bir alim, bunu neşreden bir alim varsa onunla beraber olan cemaate tabidir. Çünkü o Kur'an'a, sünneti ve selefin menhecini gözetmektedir. Ve sen bu sayede cemaatten ayrılmış olmazsın. Cemaatin esaslarını bilirsin ve o bereketten faydalanırsın. O alimden ayrılan, uzaklaşan ise yani başka bir ehl sünnet alimi varsa onun yanına gider, ondan bahsetmiyoruz. Yani biz burada tek kaldığı bir ortamdan bahsediyoruz. Böyle bir durumda o alimden ayrılan, kendi kafasına göre hareket etmek isteyen, işte ben fırkaların hepsinden uzak durmak istiyorum diye ee, aslında cemaati temsil eden alimi de fırka gibi e, kendince böyle hükmeden kişi batılında batılına düşmüştür. Şeytanın oyuncağı olmuştur. Şeytan e, iki kişiden tek kişiye nazaran daha uzaktır diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bunun manası nedir? İki tane hak üzere kitabı sünneti kabul eden, selefin menhecini kabul eden Müslüman olduğu sürece bunlar bir arada olmalıdırlar. Beraber hareket etmelidirler demek. Bunlar ferdi olarak tek başlarına hareket ettikleri zaman şeytanın kaptığı kurdun e, kaptığı kuzu gibi o pozisyonda şeytanın kaptığı bir kimse olur. Hadis bunu ifade ediyor. Üç kişiden iki kişiye nazaran daha uzaktır. Yani sayısal olarak da bir e, manası var cemaat. Yani şöyle düşünün. Bir Müslüman bugün kendi başına Kur'an ve sünnet naslarını okusa, ilim ehlinden bağımsız bir şekilde, ilim ehline müracaat etmeksizin, geçmişteki alimler veya hayatta olan alimler fark etmez. İlim elinden sarf nazar ederek kendi başına okumaya kalksa bozlukları, yıktıkları, yaptıklarından çok daha fazla olur. Çünkü o aslında cemaatten ayrılmıştır. Cemaat dediğimiz kavram nedir? Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir hayat yaşamış, bu hayatında bir takım şeyler öğretmiş, ümmete karşılaştığı olaylara dair nasıl yaklaşılacağı bunları öğretmiştir. Ondan sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde meydana gelmeyen bazı olaylar, Raş Halifeler döneminde meydana gelmiş. Bu Raşt Halifeler de bu yeni çıkan meselelerde nasıl hükmedileceği, nasıl karara bağlanacağı, sahabelerin de icma ile e, o meselelerin de nasıl bir yaklaşımla karşılanacağı zapt-u altına alınmıştır. Ondan sonrakiler, raş talifelerden sonrakiler, işte bu raş talifeleri ve sahabeyi takip ettikleri, onlara mutabakat gösterdikleri, uyum gösterdikleri oranda cemaate tabi olmuşlar. Bazı meselelerde de cemaate muhalefet ederek, ya ilimsizlik sebebiyle ya hata sebebiyle ya heva sebebiyle sebebin olursa olsun hakkın dışına çıkmalar söz konusu olmuştur sonrakilerde. Bu sebeple biz sonrakileri öncekileri bu ümmetin selefinin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tarafından temize çekilen 3 neslin yani benim dönemde yaşayanlar sahabeler. Ondan sonrakiler tabiin ve onlardan sonrakiler tabi. In. Bunlar insanların en hayırlılarıdır diyor. Bunlardan sonra ne olacak? İşte bu e, yalan şahitlik yayılacak. İnsanından şahitlik istenmeden e, kişi kendiliğinden şahitlik yapacak ve onda da yalan söyleyecek. Yalan yayılacak diyor yani. E, dünyaya rağbet baş gösterecek ve şişmanlık. Ümmetimde şişmanlık baş gösterecek diyor. Yani sahada arasında şişman olan yok muydu? Bu manada değil. Fakat genel hal, genel çoğunluk nezdinde Yeme içmeye, ferdi lükslere düşkünlükten bahsediyor burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bunun yaygınlaşmasından bahsediyor. Bunların olacağını bildiriyor. İrbaz bin Sariye Radiyalan hadisinde de işte Raşd halifelerin sünnetine sarılmayı tavsiye ettikten sonra sizden yaşayacak olanlar işte pek çok ihtilaflar görecek dediği hadisinde dinde her sonradan çıkarılan şey bidattır. Her bidat sapıklıktır. Küçük büyük fark etmez. Yani bu bidat bir kaderilik bidatı da olsa sapıklıktır. Bir tesbih çekme veya Kur'an okuduktan sonra sadakallahu lazim deme bidatı da de olsa sapıklıktır. Bunların hepsi sapıklıktır. Ve her sapıklık ateştedir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani hayatındayken ümmetinin başına gelecek şeyler hakkında birçok uyarlar yapmıştır Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi üçüncü bir aşama. Yani devlet gitti... İlim ehli kaldı. İlim ehli yani Kur'an'a ve sünnete e, selefin menhecine uygun bir şekilde seni ulaştıran ilim ehli, bu konuda vasıta olan ilim ehli varsa cemaat o, o da yoksa, o da kalmadı zaman ne olacak? İşte o zaman bütün fırkalardan uzaklaştı. Aman işte e, bu ilim ehli vefat etmeden önce... E, ondan ders alan fakat tam yetkinlik seviyesine gelmemiş bu konuda tecrübeli olan abilerimiz var, kardeşlerimiz var. Bu cemaat dağılmasın diyerek onun yerine birini koyduğun zaman bu iyilik olmaz, bu kötülük olur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın İbn-i Hamr rivayet ettiği hadiste. Işte, Allah ilmi insanların göğüslerinden çekip almak suretiyle kaldırmaz. Yani insanların göğüslerinden alınmaz. Yani bu şekilde Allah'ın cezalandırdığı nadir bazı kimseler de olabilir. Unutturur ona, Kur'an unutturur, sünnet unutturur. Yani cahil hale getirir, bunaklaştırır. Bunlar olabilir ferdi olarak. Burada ümmetin geneli adına, yani ümmeti böyle bir durumda bırakmaz Allah Azze ve Celle fakat alimlerin canlarını alır. Alimler vefat ederler yani. Onlarla beraber de pek çok ilim gider. Ne demek bunun manası? Yani o alim Şayet hayatta olsaydı, senin karşılaştığın şu bazı durumlar hakkında onun meseleye çok başka yaklaşımlar olacaktı. Allah onun vasıtasıyla o cemaate farklı bereketler verecekti. Fakat onun bulunmaması sebebiyle e, kör bakışlar olacak. Bunun gibi. Yani e, cevher olarak o alimde bulunan ilim gitti. Yani yazıya geçmemiş, kitaplara geçmemiş sohbetlere, kayıtlara geçmemiş olan bir ilimden bahsediliyor yani burada. Bu alimler gittiği zaman insanlar, cahilleri önder edinirler. Yani o alim gibi ilim seviyesine sahibi olmayan kitap ve sünnet ilimine vakfı olmayan kimseleri önder edinirler ve bu kimseler ne yaparlar? Bu kimseler reylerle, görüşlerle fetva verirler diyor. Bu rey ister kendi rey'i olsun, isterse Ahmet bin Hanbel'in rey'i olsun. İsterse Ebu Hanife'nin, İmam Malik'in rey olsun fark etmez. Rey reydir. Alim demek ki alimin görevi neymiş? Meselelere kitab ile, sünnet ile, vahiy ile hükmetmesi, o meseleye uygun vahiy tespit etmesi, meseleleri değerlendirmesidir. Mümkün mertebe e, vahyin dışındaki fetvalardan, hükümlerden uzak durarak selefin asrında e, bulunan delillerle meseleyi çözebilmesidir. Bu da Kur'an ve sünnet ilimlerine, selevin menhecine dair geniş bir vukufiyet ister. Kişi böyle olmadığı zaman, menheci bilmediği zaman, menheci yeterince bilmeyen, idrak etmeyen, bir kimse önder pozisyonuna getirildiği zaman bilemez. Yani mesela Ali bin Ebi Talib radıyallahu anın şahsi rey ile o meselede fetva verebilir. Reydir bu. Ona mukabil hadis bulunabilir. Böylece hadise mukalefet etmiş olabilir. Ahmet bin Hanbel'in fetvasıyla o konuda fetva vermiş olabilir. Elbani'nin fetvasıyla vermiş olabilir o konudaki fetvayı. İbnü i Seymin veya bir başkasıyla, kimin rey olursa olsun, rey ile fetva verir veya kendisi bir reyde bulunur. Böylece hem kendisi sapar hem de insanları, diğerlerini kendisine fetva soranları saptırır diyor Allah Resulü ve Sellem. Yani sapmanın bu şekilde olduğunu bildiriyor. O halde şayet cemaat kavramından biz uzaklaşırsak, yani Allah bizden bu rahmeti bereketi alırsa yönetimden almış ümmet olarak böyle bir musibete muhatabız. Alimler nezdinde de alimler nezdindeki cemahte ümmetin çoğundan kaldırılmış. Nice topluluklar vardır ki, nice ülkeler vardır ki kendilerini kitaba ve sünnete yönlendirecek, selefin menheciyle hareket edecek bir alimi bir hocası yoktur. Ama e, önder edilen cahilleri kitab sünneti bilmeyen, hadisin sayığını zayıfını bilmeyen cahil önderleri illaki var. Hem de sayısız, yani sayılamayacak kadar çok. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın cemaatten ayrılma konusunda şu uyarısına dikkat etmek lazım. Böyle bir kimse namaz kılsa da, oruç tutsa da diyor, sahabe soruyor. Yani Cahiliye davasında bulunan bir kimse, cemaatten ayrılan ve cahiliye davasında bulunan bir kimse, namaz kılan bir kimse, oruç tutan bir kimse böyle dahi olsa, yani hayırlı bir takım amelleri, ibadetleri dahi olsa o ateştedir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Cehennemliktir diyor yani. Yani ölçü, e, icma dediğimiz şey, yani sahabenin icma, o icmanın sınırlarında hareket eden cemaatin mensubu. Allah bu ümmeti sapıklık üzerinde birleştirmez. Bu Allah'ın bu ümmeti sapıklıkta birleştirmemesi meselesini de bazı kimseler çok ciddi bir şekilde savsalıyor. Cumhur'un kavlini böyle ele alıyorlar. Sanki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu ümmeti Allah sapık üzerinde birleştirmez dememişti. De, Allah bu ümmetin cumhurunu sapıklık üzerinde birleştirmez demiş gibi lanse ediyorlar. Cumhur sapıklık üzerinde birleşebilir. Hatta böyle olacağını haber vermiştir Allah Resulü Aleyhisselam. Bu yüzden gariplere müjdeler olsun diyor. Ne demek bu? Azınlık insanlar. Sünnetime tutunmakta direnen azınlık insanlar diyor. Bunlar korkutmuş gibi olacak. Azınlık olacaklar. Kabilelerinden dışlanacaklar. Hicret etmek zorunda kalacaklar. Dinlerini sünnet yaşayabilmek için. Böyle vasıflıyor. Kimlerden hicret edecek bunlar? Bu ümmetin fertlerinden. Bu ümmetin çoğunluğundan, cumhurundan yani. Daha başka buna delat eden pek çok nas var. Kur'an nasları bununla dolu zaten. İşte insanların çoğu şükretmezler. Allah'a gerektiği gibi zikretmezler, tefekkür etmezler, düşünmezler, akletmezler. Çoğu Allah'a ortak koşmadan iman etmezler. İşte yeryüzündekilerin çoğuna olacak olursan sen haktan saptırırlar. Bunun gibi naslarla dolu Kur'an-ı Kerim. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu ümmetin başına gelecekler hakkında da söylediği şeyler, bir azınlığın sünnete ittiba konusunda, sünnete uyma konusunda Azınlığın devam edeceğini fakat bunların kıyameti kadar, kıyamet gününe kadar hiç eksilmeyeceğini belirtmiştir. Yok olmayacak ümmetten ama azınlık olacaklar diyor. Sen burada çoğunluğu esas alırsan bazılarının yaptığı gibi. Şimdi diyor ki ümmetin cumhuru böyle söylüyor. Bu icmadır diyor şimdi veya dört mezhep diyor. Dört mezhebin ittifakını icma olarak anlatıyor. Biz de diyoruz ki bunlar saptırıcılardır. Yani bu adamlara biz saptırıcılar derken, Şahsi bir intikam almıyoruz. Çünkü onlar bizim şahıslarımıza ne bir hakaret ettiler, ne bir e, malımıza e, bir halel getirdiler, ne namusumuza halel getirdiler. Bizim öyle şahsi intikam alacağımız hiçbir şey yok. Hatta bize belki e, bu işler olmasa, bu sapkınlıklar devreye girmese, bizim aklımıza iyi şeyler de söyleyen kimseler. Ama bunlar söz konusu olduğu zaman dinde iltimas yoktur. Yani... Sapıklık sapıklıktır. Hak'tan sapma kimden gelirse gelsin bu reddedilmelidir. Ee, eğer bu başkalarını saptırmaya götüren bir eğilim gösteriyorsa, bu konuda önderiler çıkmışsa, bu önderilerin de ifşa edilmesi zorunluluğu olduğunda ismen dahi ifşa edilmesi gerekir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu yapmış, bazılarını ifşa etmiş, bazılarını ismen ifşa etmemiş. Ondan sonra sahabeler, tabi'in, hakeza, yani alimler de bazılarına ismen reddiye vermek gereği duymuşlar. Bazılarına isim vermekten, yani e, maslahatın gereğine göre fayda nasıl temin ediliyorsa, ona göre e, üslup takınmışlardır. Yani bazılarının ismen ifşa edilmesi gerekmiştir. Şimdi burada icma olgusu, cumhurun kavli gibi lanse edilince, biz buradaki çürüklükleri ortaya koymak durumundayız. Bu eee Mesela Allah Resulü aleyhissalatü vesselam İslam davetine başladığı zaman bazıları buna da takıyor. Bazı, e, dil telaffuzla, Türkçe kelimelerde de olabilir bu. Konuşma esnasında kelime gerektiği gibi çıkmıyor. Aleyhissalatu vesselam derken e, dil dönmeyebiliyor. Bazılar buna da takıyor. Buradan da saldırmaya çalışıyor. İşte, önce Arapçayı öğren de falan filan. Şimdi bizim alanımız burası değil. Fakat e, Nebi Aleyhissalatu vesselam bu davetle geldiği zaman yeryüzündekilerin büyük çoğunluğu, tamamı hatta e, sapıklık üzerindeydi. Muhalefet ettiler. Hakka uyum gösterenler, bu davete icabet edenler ilk başta yine azınlık ediler. Ve o toplumda dünyanın geneline baktığınız zaman hep azınlık edilir Müslümanlar. Bu Müslümanlar içerisinde, yani ashab içerisinde de biliyorsunuz ilk hadisesi oldu. Yani Ayşe Radyalanha'ya münafığın birisi tarafından iftira atıldı. Tabii sadece Ayşe Radyalanha değil, safhan bir muhatal Radyalan da buna dahil. Yani iki kişi bu iftiran muhatabı oldular. Ve sahabenin büyük çoğunluğu parmakla sayılabilecek bir azınlık dışında bu iftiraya kulak verdiler, uydular, kötü zanda bulundular, kimisi dilini bulaştırdı buna. Çoğunluk bu hale düştü. İnsanların en hayırlıları bunlar düşmeyenler kimler? Allah'ın övdüğü. Yani ayette işte şöyle şöyle yapmanız gerekmez miydi diye reddedirlerini kınadı. E, bu konuda isabet üzere olan bir azınlık da vardı. Bakın, hayırlı kimselerin çoğunluğu dahi para etmedi değil mi burada? Sahabenin çoğunluğu dahi para etmedi yani burada. Uhud Savaşı'nda örnek verebilirsiniz yani burada. Çoğunluk ayrıldı. 50 okçudan 5 kişi kaldı. Çoğunluğu terk etti tepeyi veya işte e, sahabeler arasında meydana gelen cemel savaşı gibi Ayşe radialanha ile Ali radialan arasında meydana gelen cemel savaşı gibi savaşlarda da böyle veya Osman radialanha ayaklananlar meselesinde de böyle yani çoğunluk e, batıl üzerinde birleşebiliyor çoğunluk ama ümmet tamamı sapıklık üzerinde birleşmiyor birleşmemiştir o Batıl üzerinde birleşmenin önüne geçen bir azınlık hatta tek kişi dahi olsa mutlaka bulunmuştur her asırda ve kıyamet gününe kadar da bu olacak. Bu sebeple bizim hak ile batılı ölçerken, tespit ederken e, kesinlikle çoğunluk bunu tercih ediyor, azınlık bunu tercih ediyor diyerek bu gösterge değildir. Veya bazen çoğunluk hak üzere olur, azınlık batıl üzere olur. Bu da yine mutlak gösterge değildir. Yani bir görüşü azınlığın savunması onun hak olduğunu da göstermez illa ki. Hakkın göstergesi vahyin delilleridir. Yani e, bunu iyi bilmek lazım. Duygusal hareket etmemek lazım. Bu sebeple Ali bin Ebit Halil radiyallahu nispet edilen pek çok tarihten e, geliyor. Birbirini destekleyerek bir ilim ifade ediyor ve alimler telak gibi kabul ile bunun sıhhatini onaylamışlardır. E, halt ellesi ee, Ali bin Ebi Talip ha diyor ki sen işte Ayşe radiyalarının yanında müminin annesi o onun yanında Talha var Zübeyir var bunlar cennetle müjdelenmiş kişiler bu tarafta da sen varsın yani cennetle müjdelenmiş olanlar içerisinde yani hayırlılara önder olabilecek Orada ise çoğunluk var diyor sen şimdi onlara karşı hak üzere olduğunu mu sanıyorsun diyor yani onlar batıl mı diyor batıl bir mı şimdi diyor sen tek kaldın burada diyorlar Ali bin Ebi Talip işte o zaman şu sözü söylüyor sana diyor meseleler karışmışlık gelmiş diyor. Sen tersten bakıyorsun diyor. Doğru bakış açısı şudur diyor. Hak kişilerle bilinmez. Bilakis kişiler hak ile bilinir. Sen önce hakkı öğren. Hakka kimler uyuyor, kimler muhalefet ediyor o zaman öğrenirsin diyor. Büyük bir ölçüdür bu menheç hakkında. Duygusal hareket etmemek hakkında. Duygusal hareket her zaman delille hareketin önüne geçen, bir olgudur. Duygusallığı bu sebeple bizim delillere bastırmamız lazım. Yani duygusallığı yok etmemiz lazım demiyorum. Ama bu duygular hiçbir zaman delillerin önüne geçmemeli. Deliller her zaman yol gösteren ışıklardır. Duygular ise bu delilin önünü puslandıran, buğulandıran, hakkı gerektiği gibi görmenizi engelleyen unsurlardır. Buna dikkat etmek lazım. Evet. Allah izin verirse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin katıldığı savaşların sayısı başlığıyla bir sonraki derste devam edeceğiz. Bugünlük bu kadar. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilah illallah tevhideke ve eşrikek ve estağfuruke ve tub'ik.